930. konu, Hz. Ayşe'nin, güzel bir elbise giydiği zaman babasıyla arasında geçen kızsa, bir elbise giydim, elbise çok hoşuma gittiği için ikide bir eteğime bakıyordum, o esnada babam, ey Ayşe, bilmez misin Allah şu anda sana bakmaz, dedi, niçin, diye sordum, sen bilmez misin, kul dünya süsüyle gururlanırsa, Rabbi ona buz eder, ta ki o süs kendisinden ayrılıncaya kadar, dedi, bunun üzerine onu sırtımdan çıkardım ve sadaka verdim. Babam, umulur ki, sadaka vermen senin günahına kefaret olur, dedi.